Kentin tozuna hoş geldiniz sevgili dinleyiciler söyleyecek söz çok elbette e, yaşanan olaylar çok fazla ancak bugün hepsinden feragat edip biz sözü konuklarımıza bırakmak istiyoruz zamanımız dar e, sırayla önce Profesör İbrahim Kaboğlu'nu Sonra Cumhuriyet Halk Partisi 2. Bölge İstanbul Milletvekili Sevgili Melda Onur'a bağlanacağız. Daha sonra da dün akşam Yeniköy'de maalesef orada gerçekleşen Yeniköy Parkı'nda gerçekleşen bir saldırı var. Forum yapanlara karşı e, bu saldırıyı birebir yaşayan bir vatandaşımıza bağlanıp onu dinleyeceğiz. Evet önce İbrahim Hoca'ya bağlanıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler şimdi telefon attığımızda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku Kürsü Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kabağlı var. Kendisiyle birlikte bağlı olduğumuz Avrupa Konseyi Sistemindeki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Maddeleri ve AHIM Emsal Kararları çerçevesinde ifade özgürlüğü ve toplantı ve gösteri yürüyüş özgürlüğüne kısaca göz atacağız. Hocam merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi Gezi protesto eylemleriyle ilgili olarak ifade özgürlüğü ki bizim düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti başlığı altında anayasamızın 26. maddesi ve aynı zamanda da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. maddesinde yer alıyor. Belli sınırlama nedenleri var, gereklilik, orantılılık gibi ve ayrıca toplantı ve gösteri yürüyüşü Anayasa 34. maddede ve yine sözleşmenin 11. maddesinde dernek kurma ve toplantı özgürlüğü altında yer almakta. Şimdi bunların böyle kullanımlarının belli kriterleri yok değil mi? Yani böyle bakınca gizli eylemi hem ifade özgürlüğü hem toplantı gösteri yürüyüşü özgürlüğü olarak tanımlayabilir miyiz? Bir dahası var. Hı hı. E, gezideki sıradan bir toplantı, sıra, sıradan bir gezinme ya da bulunma değil. Hı hı. E, aynı zamanda kentli olma hı hı. hakkı hı hı. çevresine e, doğal değerlerine kültürel değerlerine hı hı. E, sahip çıkma e, hakkı da bu e, mevcudiyetin hı hı. bulunmanın hı hı. ya da oradaki toplanmanın e, merkezinde yer alıyor. O bakımdan e, bu kavramları e, kullanırken hı hı. hangi ölçütleri öne çıkaracağımız e, açısından önemli. Hı hı, yani hı. hani Kadıköy meydanında veya Taksim meydanında hı hı. E, bir topluluk herhangi bir sorunlarını, mesleki sorunlarını e, dile getirmek için, hı hı, onu kamuoyuna hı. duyurmak için e, veya bir politik tavrı protesto etmek için e, gösteri yapan insanlardan çok farklı, hı hı hı. E, evet. belirli bir yerde ki o yerle ilgili e, radikal kararların alınması hı hı. söz konusu hı hı. kentlere sorulmadan, evet. program ve programa evet. uyulmadan, Aynen. mahkeme kararına uyulmadan hı hı. ve e, o kente oturan insanlar hı hı. E, onu sahipleniyorlar. Başkalarını rahatsız etmiyorlar, kırmıyorlar, dökmüyorlar, Hı -hı. sokan atmıyorlar ya da işte pankartlarla başkalarının e, bilmem e, şeylerini kirletmiyorlar. Hı -hı. Burada hatta şu da söylenebilir. Sizin beyan ettiğiniz e, ihas madde 11 Hı -hı. bizim anayasamızda e, madde 34. Hı -hı. Bunların e, kullanım aşamasına henüz... Varmamış olan Hı -hı. E, alanlar söz konusu hele hele diğer e, anayasa maddeleriyle birlikte düşünüldüğü Hı -hı. zaman e, bunların masumiyeti bunların e, korunmasının Hı -hı. E, nedenli doğal ve gerekli evet. olduğunu Hı -hı. E, bir kez daha görebiliriz. Hı -hı. Peki bu, buna karşı gelen müdahaleyi hem orantılılık şimdi orada da belli sınırlama şeyleri var anayasamızda da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de. Şimdi buna karşı gelen tabi ki hiçbir orantılılığı olmayan bir güç kullanımı var. Şimdi böyle bir şeye karşı e, polisin yaptığı şiddete karşı e, şeyde ahimde mesela emsel karar alabileceğimiz veya bizim kendi hukuki mekanizmalarımızda ne yapabileceğiz? Ee, şöyle bu soru da önemli aslında. Ee, esasen usule ilişkin e, mekanizmalarda başvuru yolları Hı -hı. da devreye gireceği gibi esasen az önce konuştuğumuz e, hakların e, kullanılması Hı -hı. açısından da önemli. E, tabii ki esasen iç hukuk e, yollarının, işletilmek suretiyle e, bu konuda e, şiddet kullanan hı hı. E, kamu görevlilerinin yaptırıma tabi tutulması hı hı. çok önemli. Ve bu konuda e, şu yanlışa yanlış kullanıma öncelikle işaret etmek istiyorum. E, genellikle orantılı oldu mu olmadı mı şeklinde... E, soru soruluyor hı -hı, hı -hı. Oysa e, Şiddet kullanmaya gerek var mı Yok hı -hı. mu sorusunu Sormak gerekiyor Doğru. Doğru. Gereklilik Doğru. zorunluluk hı -hı. var Doğru. mı Yani Taksim Doğru. Gezi evet. Parkı'nda Bulunan hı -hı. örneğin 100 kişi 1000 kişi 5000 hı -hı. kişiye hı -hı. Karşı şey kullanmak Gerekiyor mu şiddet kullanmak hı -hı. Gerekiyor mu hı -hı. ikincisi e, Elverişli bir araçla mı kullanılmış. Evet, Burada evet. gereklilik varsa. Üçüncüsü ise e, ikincisi kullanılan araç hı hı. elverişli mi? Amaca ulaşmak için. Örneğin kamu düzenini sağlamak için e, bir araç kullanmak gerekiyor. Ama amaca elverişli mi? Üçüncüsü ise en sonunda hı hı. orantılı mı değil mi? Evet, son, e, amaçla evet. araç arasında hı hı. adil hı hı. denge var evet. mı yok mu? Hı hı. İşte biz genellikle bizimkiler evet, ilk ikisini Hepimiz, iman evet. ederek Hı -hı, üçüncüsünü kullanıyorlar. Doğru. Sanki Hı -hı. orada hazır bulunan bin kişi, Hı -hı. beş bin, on bin Hı -hı. kişiye mutlaka müdahale evet, edilmesi gerekiyormuş. Evet. Evet, e, fikri yaratılıyor. Doğru, bu e, sakıncalı Hı -hı. bence. Hı -hı. Haklısınız. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman mesela e, Avrupa Mahkemesi'nin dört e, yıl önce götürdüğümüz ve 27 Kasım'da Avrupa Mahkemesi'nin e, Türkiye e, İHAS'ın 11. maddesini ihlal etmiştir dediği Taksim kararı Mayıs, meşhur disk ve keskin götürdüğü kararda hı hı. esasen bu gaz kullanımı, şiddet hı hı. kullanımı ve bunun e, Eftal Hastanesi'ne girinceye kadar bunun e, evet. içerisinde kullanımının e, bütün bunları hı hı. aykırılıkları bir bir sayıyor. Ee, buradan önceki bir karar ise zannediyorum 2007'de bir karar hı hı. göl kararı olacak orada şöyle diyor Avrupa Mahkemesi bir toplantı diyor izinsiz de olsa yani izin alınmasını gerektiren bir toplantı olduğunu varsayalım bizde anayasada hı hı. izin şartı da yok ya ama öyle olduğunu varsayalım izinsiz de olsa evet. diyor bu böyle olması hı hı. kolluk güçlerinin şiddet kullanmasını haklı evet, göstermez istiyor. Yani evet, siz doğru. izinsiz de hı -hı, olsa hı. onun gereğini yaparsınız. Evet. Belgesini Değil tutarsınız, evet. etkisiz hale getirirsiniz, önlemleri hı -hı, alırsınız hı. ama hı -hı. şiddet kullanamazsınız diye. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman tabii ki tabii ki bütün bu bütün bu Taksim'de tanık olduğumuz hı -hı, hı -hı. uygulamalar ee, Kolduk güçlerinin e, e, genel olarak müdahalesi sonra e, gaz e, ve gaz bombalarını gaz mermilerini ya, e, evet, kullanma evet. şekli Hı. yoğunluğu e, zaman ve mekan e, sınırlarının ötesine geçen ee, bir şekilde gerek nicelik olarak gerek nitelik olarak hı hı. E, bizim gördüğümüz tamamen e, uluslararası kullanım gereklerinin ve standartlarının çok ötesine evet, geçmiş evet, olduğudur. Evet. E, bu açıdan bakıldığı zaman tabii ki iç hukuk yollarını denemek gerekiyor. Hı hı, Fakat hı. iç hukuk yollarının etkili olmayacağının anlaşılmasından itibaren Hemen evet. uluslararası başvuru Aha. yollarına Aha. E, gitmek gerekiyor ve bu konuda da tabii ki aslında bütün bunlar dikkate alındığı zaman bir tür gün ışığında işkence yapıldı, kötü muamele yapıldı. Aha. Bütün bu uygulamalarla e, bunu da herhalde Birleşmiş Milletler işkence ve kötü Aha. muamelenin Aha. önlenmesi e, sözleşmesi çerçevesinde kurulmuş olan e, komiteye de ...götürmek gerekir diye düşünüyorum. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Vakit akıyor. Şimdi ben çok kısaca da şeyi sormak istiyorum. Hep aklıma takılan bir şey var benim. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum ama e, Diyarbakır'da e, belediye başkanı iken Mehdi Zana'nın yaptığı bir konuşma vardır. Ve orada işte sanırım e, halkı galeyana getirdi diye bir şey açılır hakkında. Değil mi? Dava açılır. Evet. Sonra bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşır. Ve orada mahkeme Türkiye'yi haklı bulur. Bunu bir açar mısınız? Hani şimdi şöyle bir şey. Sayın Başbakan çıkıyor meydanlardan. İşte camilere saldırıldı. Başörtülü kızlarımıza saldırıldı gibi söylemlerle. Böyle bir tırmandırma şiddeti var ve biz işte bugünlerde bunu yaşıyoruz. Dün akşam Yeniköy'de Barış içinde toplanan bir kalabalığa saldırıldı. İşte eli sopalı adamların sokaklarda gezdiği videolarda var. Hani... Böyle bir şey karşısında bu Mehdizan'a e, kararını gündeme getirmek doğru mu bilemiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Evet, doğru ama biraz hafif kalır. Çünkü Başbakan'ın Hı -hı. sözleri çok daha etkili ama belki işin özü nedir onu belirteyim. E, insan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 10. maddesi yani ifade özgürlüğünü Hı -hı. düzenleyen madde e, şu kaydı kapsıyor. Görev ve sorumlulukları da kapsamını alır diyor ifade özgürlüğü. Yani e, bir belediye başkanı hı hı, gibi hı. bir politikacı milletvekili bakan gibi, başbakan gibi kamu oyunu etkileme gücü olan hı hı. kişilerin e, her e, aklına gelen her şeyi e, söylemeden hı hı. önce hı hı. etkilerini dikkate almaları bunların Tabii. Bu açıdan tabii, e, tabii ki e, Mehdi Zana olayında Avrupa Mahkemesi Hı. sözü nedeniyle mahkum edilmesinin Hı. sonucunda Türkiye'yi haklı bulmuştu. Çünkü senin söylediğin sözler, Hı. ortam ve koşullar, kişiliğin e, dikkate evet. alınarak yer ve mekan ve zaman Hı. ilişkisi Hı. etki yaratabilir. Teröristleri özendirebilir Hı. demişti. Hı. Hı. Şimdi Hı. burada da bütün bu Gezi Parkı etrafında ortaya çıkan olaylar zincirini dikkate aldığımız zaman ve doğrudan doğruya gaz sıkan kozluk gücünün amiri konumundaki İstanbul Emniyet Müdürü, İstanbul Valisi İçişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı Başbakan bütün bu ilişkileri, hı hı. hiyerarşik ilişki ve en üst bakanda yer alan başbakanın sorumlu olması ve tek belirleyicinin başbakan olduğunu göz önüne alırsak Hı -hı. çünkü hepsi aradan bir anda çekilebiliyor. Sonra geliyorlar çelişkili açıklamalar yapıyorlar. Evet, evet. Sonra tekrar geri çekiliyorlar başbakan <gülüyor> Maalesef, konuşunca. Evet. Ve tabii başbakanın bu konuyu bir politik hesaplaşma Hı -hı. E, şeyine e, eksenine çekmiş olması kazdı çeşme toplantılarıyla Hı -hı. E, başlatarak evet. e, çok ciddi e, bir görev ve sorumluluk evet. kavramını hı -hı. başbakanın söylediği sözlerin hı -hı, etkisi hı -hı. nedeniyle e, çok e, kritik bir şey çekmiş Tabii. bulunuyor. Evet. Evet. E, bu da hani kim ve nefret söylemi veya hı -hı. Da bir kişi camide papucunu unutmuş falan ya, ya. E, ya da işte Türkiye'de her gün Kocası tarafından bir kadın öldürülürken ona hiçbir biçimde tavır koymayan bir yöneticinin hı hı. hani bir, bir yurttaşın başka yurttaşın başörtüsüne müdahale etmesini Türkiye'nin tamamen ön gündemine taşıması gibi bunlar tabii ki hani toplum halinde yaşama kurallarını da Alt üst hususlar evet, çünkü evet, e, yani. Başbakan medya ya e, Çok kolay giriyor Demeyeyim de medyadan hiç ayrılmıyor evet, Medya evet. sürekli başbakanın Söylediği sözleri 10 kez 20 kez e, Tekrar ediyor hı -hı. ve e, Belki gerçek olmayan bir e, Bir söylem Tamamen gerçekmiş gibi evet, e, hı -hı. Kamuoyuna hı -hı. lanse ediliyor Ve bunun e, muhatapları tamamen masum insanlar, haklı insanlar az önce dile getirdiğim gibi Gezi Parkı örneğinde çok doğal olarak reaksiyon e, gösteren kitleler e, marjinalize edilebiliyor. Maalesef, Ve evet, o durumda evet. tabii ki polislerin yanında elinde sopalı olan görevlilerin hı hı. şu ana kadar e, kim olduğunun ortaya çıkarılmamasının da Tabii, çok onu. anlamlı olduğu Aynı, ortaya evet. çıkıyor. çünkü Teşvik hani etmiş oluyor bu da tabii. Tabii bir mi? başbakan tabii. eğer tabii. bir camiye kazara bir kişi ayakkabıyla girmişse onu on kere tekrar tabii. eden bir başbakan, hani kutsal yerlere Hı -hı. saldırılıyor Hı -hı. şeklinde bir taraftarlarını galeyana getirici sözler söyleyen bir başbakan, esasen devletten para alıp kolluk gücünü sağlamakla yükümlü olan, görevlilerin yanında sopalı, e, çivili sopalı bir takım kişilerin ortalıkta dolanıp e, başkalarına saldırmasının ne olduğu konusunda bir laf etmemesinin e, görevin ihmal, ihmali Hı -hı. anlamına Hı -hı. geldiğini ve e, gerek ulusal gerekse uluslararası makamlar Hı -hı. önünde e, esas sorunlu e, kişi olarak e, hesap vermesi gerektiği e, sonucunu Hı -hı. doğuruyor tabi ki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Zaman ya ayırdınız. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Melda Onur bizlerle şu anda. E, kendisi anlatacak. Merhaba. Merhabalar. Evet biz sizi dinliyoruz Melda Hanım. Neler yaşadınız? CHP il merkezinde basıldığında sanırım içerideydiniz. Neler evet. oldu? Evet. Evet, ne yazık ki e, olay tam Mitik Arslan oldu. Mitik de e, başbakanın çok sert üslubu ve özellikle hı hı, hedef hı. göstermesi yani zaten Türkiye'yi kasımpaşacaz diye başlayan hı hı, bir bizim arkadaşından bizim Metak Partisi, bizim Metak hedef göstermişti. Aslında böyle bir e, hani Galeana getirinin saldırının geleceğini gösteriyordu. Mitik bir bitmez. Ee, zaten e, gün boyu zaten oldu çatışmalar vardı. Hı hı, evet, evet, ama biz gün boyu inanın hani güven aklındaydık. Yani öyle seyrediyorduk. Sadece bir dergözü gözüküyordu. Ama tam bir şeyin bitmesiyle tekrar bir hareketlenme oldu ve bir grup bir de genç insan ya. aşağı hı. inmeye başladık. Onları yine önce eğlenciler zannettik ama fark ettik ki değiller. Ellerinde sopalar, sopalar vardı evet, Ben evet. ilk gördüğüm 5-6 kişiydi Gördüğüm anda e, tehlikeli geldiğini Anladın ve Arkadaşlara dikkat etmelerini Söylemek için içeri girdim Sonradan görenler yaklaşık 20 ve 40 oo, arası oo, Bir grup Hı -hı. görmüşler e, Tabii biz de işte Yalnız değildik e, Binler Satrak ile Bir grup gençlik kollarından Örgütten arkadaşlarla Onlar da bunu görünce Onlar da aşağı indiler aşağıdan duyduğum kadarıyla bir hükümet olmuş. Onlar içeri girmeye çalışmışlar, kapıya vurmuşlar, camları camları kırılmış. Hı hı, hı. Evet. Ee, bunun ardından da herhalde yani içeri sokmuşludur. Yani bunu da Tabii Tabi çok rahatsız edici bir şey, çok tesadüfi bir şey. Şunun için söylüyorum. Yani işte başkasan tabi 15-20 gün süresince işte kendisine karşı ee, yapılan eylemler ya da iktidara karşı yapılan eylemlerden çok şikayetçi. Fakat burada tabii şöyle bir şey vardı, insanların hedeflerinde diğer bir vatandaşlar yok. Bu insanların hedeflerinde AKP oy vermiş kişiler yok. Tabii bu insanların tabii, tabii tabii evet. Cumhuriyeti yafakçılıklamalar var. Başkodun son derece hakaret bir tarzında aşağılık birili var. Bundan mı üzeri bu insanlar? Ama bu noktadan sonra Hani evde tutamadığım söylediği yüzde 50'yi diğer evet, eğlencelerin evet, üzerine maalesef, kalması evet, kartını bir vermiş. Özellikle. Kutuplaşmaya doğru maalesef savruluyoruz. Aynen. Evet çok tehlikeli hakikaten. Bu çok kötü. İşte bunun evet. bir örneği. Zaten bir sene bunu görüyoruz yani o günden beri küçük gruplar Hı. halinde hiçbir yerlerde görüyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde bir basın açıklamasının içinde bir grup vardı. Yani bunu hmm. hissettik. Hani dinleyip dinleyip tamam burada bir şey yok arkadaşlar. Gidelim bir gözümüzün içine bakırlar. Gittiler ve i̇şte, dün akşam, e, dün akşam, yani akşam yeni köyde yeni yasana, köy, değil mi? Evet. evet. Çok çok çok Aha. şarkıcı. Yani bir de bakın muhtarın bir işe olmasın olması. Daha fena. Bu işinde e, muhtar olduğu zaman iş Tabii, durumdan vazife çıkarıyor muhtar da yukarıdan tabii. E, başbakan böyle söyleyince o da o söyleme kendi yani mahallesinde uyguluyor gibi. maalesef. Yani maalesef. işte ya. orada bir cami vardı da yaptırılıyor. Ya, ya, hiç ilgisi olmayan. Evet, orada evet. silahsız, o yöne de oturan çoluğuyla çocuğuyla yani gelmiş işte birçok insanlar tek silahları sözleri evet, tartışma ya, yapıyorlar. Ya. Peki, Ama karşı taraf Hı -hı. satır bıçakla geliyor. Hı -hı. Ama de gelin, gelin. Diyor evet gelin. evet oturmuş. Peki çok geçmişler olsun diliyoruz size Teşekkür de. Ederim. İnşallah e, diyelim Kolay ki geldin. bu kutuplaşmada bitsin dileyelim inşallah. Çok sağ olun. İyi sağ akşamlar olun. diliyoruz. Ederim. Evet sevgili dinleyiciler şimdi de Yeniköy'de Yeniköy Parkı'nda birebir bu saldırıyı yaşayan bir vatandaşımıza bağlanıyoruz. Yalnız kendisinin arzusu doğrultusunda ismini zikretmeyeceğiz. Merhaba öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Dün akşam yaşananları bize anlatabilir misin? Bir beş dakika içinde vaktimiz çok dar. Başınıza neler geldi? Sonra hastaneye gittiniz sanırım. Dinliyoruz. Peki teşekkürler öncelikle. Ee, dün akşam biliyorsunuz Gezi gezi Parkı forumunu, Gezi Parkı'da atıldıktan sonra İstanbul'un her parkında evet, yapılanmaya evet. başlandı. Biz de Yeniköy'de 150 kişilik bir 3. günü bir gezi burada Yeniköy'deki forumu. 150 kişilik bir toplantı yapmışız. Bu toplantıda Yeniköy'ün geliştirmesine yönelik neler yapabiliriz diye konuştuk. Bu parkta Yeniköy Parkı'nda bir açık kütüphane yapabilir miyiz? Bir bostan yapabilir miyiz? Aynı zamanda bu Yeniköy'ü parkımızda şu anda bir inşaat var. Bu inşaat cami inşaatı. Hani şöyle bir şey söylenmişti. Hani bu cami, insanlar hani cami istiyor olabilirler, şey yapabilirler. Ama bu caminin hani bu parkın üzerine yapılması şart değil. Hani başka bir yere yapılsın Hı -hı. üzerine bir konuşma geçmişti. Bunun üzerine yani konuşmalar içerisinde biz e, kendi yani muhtar baş... Bölgenin muhtarı, mahallenin bizim muhtarı aramızdaymış. Hı hı. Biz farkında değildik. Sonra kendisini tanıttı ve söz aldı. Ve buradan hani cami üzerinden bizi, bizi suçlamaya başladı. Hani siz buraya cami için, hani caminin hı hı. yapılması engellemek için geldiniz. Aslında öyle bir cüzdan da yoktu. Daha sonrasında toplantı ilerledikçe muhtarın arkasında insandan toplandık. Yani on şey bir hı hı. kurumun toplandığını gördük. Yani bunlar mahall mahallenin delikanlıları gibi olan şeyler yani. Hı -hı. Ondan sonra or orada da oturan. Daha sonrasında şöyle bir şey oldu. Tam e, toplantımız bittiği anda muhtar işte sesini yükselterek şey diye bağırmaya başladı. Bu insanlar Rumlu Rumlar tarafından gönderilmişti. Bunlar Rumlar tarafından oturmayan Caminin ilk e, caminin yapılması engellemek Oo, üzere felaket. demesi üzerine... Hı -hı. Arkasındaki insanlardan bazı üzerindeki bir yırtarak üstlerimize saldırmaya başladı. Aa. Evet, bunun üzerine ellerinde bir yani şey var mıydı? Ellerinde hani efendim, şey? El, ellerinde şimdi, bir şey yoktu. Çünkü yani bıçak, sopal lafları var ortada. Hani onu önce bir doğrulayın değil ha. Tamam, haberlerde yok. mesela şöyle şeyler söyleniyor. Yani benim ok gördüğüm kadarıyla mesela tek bir getirerek ellerinde hı, işte hı, bıçaklarla geldi. Yani böyle bir durum yok. Bu oradaki öyle haberler de çok yanlış tabii şu aşamada. Evet. Hı, evet. Hı, hı. Oradaki mahalleli... Yani bazı çeşime şey yani bir muhtarın provokasyonuyla üstlerimize saldırmış gibi oldu. Ha? Ve Peki, hani şey e, gidin buradan şeklinde hı hı. saldırıyorlardı. Ne Zaten muhtarın da şöyle bir yakışım vardı. Aynı azından yarısı köylü değil burada toplanmayın, buraya gelmeyin. Hı. Buraya gelme hakkımız yok. Yani mesela bu akşam yakışma. yine bir şey olursa yine müdahale mi edeceklermiş? Böyle bir şey mi söylüyorlar? Yine forum yapıldı diyelim orada. Orası bir park alanı, kamusal bir alan herkesin. Evet. Böyle, böyle bir yani, tehdit de var öyle mi? Bu, yani bu böyle bir tehdit. Yani bazı Twitter üzerinden yap, yatıldığını söyleniyor ama hı -hı. sonuçta yani burasının bırakılmaması gerekiyor. Yani sonuçta şöyle bir şey de var. Buradaki insanlar hani yeni oradaki toplantı yapan insanların birçoğu yeni köylü. Yani bu insanlar biliniyor. Hı -hı. Yani sonuç olarak yani onların yanında olmak lazım. Hı hı. Bırakmamak lazım diye düşünüyorum evet. ben. Peki esimden. yaralanan hani... oldu mu? Sen galiba hastaneye mi gittin? Bir şey mi oldu? Evet ben ben de olaylar Hı. sırasında daha sonrasında biz olayla sakinleştirdikten sonra biz o 10 kişilik grubu sakinleştirdik orada. Aslında Hı. orada tam sakinleştirdiğiniz sırada muhtar biri sokağın içerisine girdi caminin, camiden gelen kitleyi bursatlar Cami, cami engelli mi güzel geldiler diye onlar üzerine sağladı. Asıl orada Bilinç durumu yaşandı. Hı hı. Suç duyurusunda bulundunuz mu? Evet. E, dün akşam darp edildikten sonra hı hı. darp raporu aldım hı hı. ben. Hı hı. E, ve emniyete suç duyurusuna bulunduk muhtar üzerine. Olaylara provok ettiğini, hı hı. Ya, olayla başlattığını düşünümüzü ve darp eden kişiler için. Peki yani darp de... edilmeyen vatandaşlar da aslında onlar da aynı tehdidi yaşadığı için yaşamlarını yani onların da bir suç duyurusu aslında yok mu? Aslında şöyle bir şey değil. Ben Benim gördüğüm kadarıyla biz, yani bizim Dağılmak almak yaklaşık 50 kişi, iki kadın, çocukların da olduğu, erkeklerin azınlıkta olduğu, yetişkin erkeklerin azınlıkta olduğu bir gruptuk ve yani kadınlardan Hı. çocukları çocukları görmedim ama kadınların Hı. dövüldüğünü gördüm. Hı. Hı. Erkeklerin yani her birine yani beşer onar kişi bir şekilde yumruk yediğini gördüm. Yani her herkes bir şekilde tartaklandı. Hı. Yani çok Peki, net olmuştu. Çok geçmişler olsun. Gerçekten vahip vahim bir durum. Çok teşekkür ediyoruz. E, bizle paylaştığın için. Ama tekrardan söylemek istiyorum ki. Öyle bir durum karşısında yani. yani bu olayı mesela muhtar provok Bence yine hani konuşmak hı hı. lazım. Sinmemek lazım. Hı hı. Bir şekilde yani diyalog... ...açık olması lazım yani bu bugün mesela bırakmamak lazım orasını. Kesinlikle tabii elbette elbette. Peki çok sağ olasın, iyi akşamlar diliyoruz. Geçmişler olsun ya, tekrar. Üzere. Evet sevgili dinleyiciler bir programı daha böyle kapatıyoruz. Umarız şiddetin eylemi dili hakim olmasın. Umarız barış kardeşlik tesis etsin. Kentin Tozu, adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için iyi bir hafta sonu diler. Kentin Tozu Kent Hakkı Üzerine Konuşmalar Hazırlayıp sunan...